azazun azimayn bir ediyor Muhammedin sallallahu aleyhi Beyda şerhinde 2. ciltte 130 numaralı rivayetle devam ediyoruz inşallah Her sema katındaki nebiler, Malik bin Sasa radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Kabe'nin avlusunda hatimde ya da hicirde yatarken biri gerip şuramdan şurama kadar göğsümü yardı. Boğazından göğsünün bitimine kadar olan kısmı kastediyor. Kalbimi çıkardı. Sonra içi iman dolu altın bir leğen getirildi. Kalbim güzelce yıkandı ve yerine konulup kapatıldı. Sonra katırdan küçük, merkepten büyük bir hayvan yani burak getirildi. Bembeyazdı. Adımını gözünün görebildiği yere kadar atıyordu. Ona bindirildim. Cibril beni dünya semağına götürdü. Kapının açılmasını rica etti. Kim o denildi cevap verdi Cibril. Yanındaki kimdir denildi, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona göğe çıkma daveti gönderildi mi denildi, o da evet dedi. Merhaba ona, ne güzel geliştir bu denildi. Kapı açıldı, Adem aleyhisselam görünüverdi. Cibril Cibri aleyhisselam, işte bu baban Adem'dir. Haydi ona selam ver dedi. Selam verdim, selamımı aldı ve şöyle dedi. Merhaba salih evlat, salih peygamber. Sonra Cibril yukarıya çıktı. İkinci gök kapısına varınca kapıyı çaldı. Kim o denildi? O da Cibril dedi. Peki yanındaki kimdir denildi? O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona Miraç için davet gönderildi mi denildi? O evet dedi. Merhaba ona. O geliş ne güzel geliştir. O geliş ne güzeldir denildi ve kapı açıldı. Teyze çocukları olan Yahya ile İsa Aleyhisselam ve sellem görünüverdiler. Cibril dedi ki, işte bu Yahya'dır, bu da İsa, haydi onlara selam ver. Hemen selam verdim, selamımı alıp şöyle dediler. Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber. Sonra beni alıp üçüncü kat göğe çıkardı, kapıyı çaldı. Kim o diye soruldu, ben Cibril'im dedi. Yanındaki kimdir denildi, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona göğe çıkarılmak için davet gönderildi mi denildi, o evet dedi. Hoş gelmişler, bu geliş ne güzel geliştir denildi ve kapı açıldı. Yusuf Aleyhisselam görünüverdi. Cibril şöyle dedi, İşte bu Yusuf'tur, ona selam ver. Selam verdim, selamımı alıp şöyle dedi. Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber. Sonra dördüncü semaya çıktı, kapıyı çaldı, kim o denildi. Cibril diye cevap verdi. Peki yanındaki kimdir diye soruldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona Miraç için davetiye gönderildi mi denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler ne güzel geliştir bu denildi. Ondan sonra kapı açıldı ve içeride İdris aleyhisselam görünüverdi. Cibril şöyle dedi. İşte bu İdris'tir. Haydi ona selam ver. Ona selam verdim ve selamımı alıp şöyle dedi. Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber. Ondan sonra beni 5 kat göğe çıkardı. Kapıyı çaldı ve kendisine kim o denildi? O Cibril dedi. Peki yanındaki kimdir denildi? O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona göğe çıkma davetiyesi gönderildi mi denildi? O evet dedi. Hoş gelmişler, bu geliş ne güzel geliştir denildi ve kapı açıldı. İçeride Harun aleyhisselam görünüverdi. Cibril de şöyle dedi, İşte bu Harun'dur. Haydi ona selam ver. Ona selam verdim ve o da benim selamımı aldı. Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber dedi. Ondan sonra 6. göğe çıktık. Kapıyı çaldı. Kim o denildi? Cibril dedi. Yanındaki kim denildi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Peki ona göğe çıkmak için davet gönderildi mi denildi? O evet dedi. Bu geliş ne güzel geliştir. Merhaba ona diye cevap verildi ve kapı aralandı. Musa aleyhisselam görünüverdi. Cibril haydi ona selam ver dedi. Selam verdim. Selamımı alıp şöyle dedi. Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber. Ondan ayrıldığımda ağladı. Neden ağladığı sorulunca benden sonra bir delikanlı peygamber oldu. Ve onun ümmetinden cennete gireceklerin sayısı Benim ümmetimden fazladır diye cevap verdi. Ondan sonra 7 kat göğe çıktık. Kapıyı çaldı. İçeriden kim o sesi gelince Cibril ben Cibril dedi. <gülüyor> Peki yanındaki kimdir denildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona Miraç daveti gönderildi mi denildi. Evet dedi. Merhaba ona ne güzel geliştir bu diye cevap verildi. Kapı açıldı ve İbrahim aleyhisselam görünüverdi. Cibril dedi ki, ''İşte bu baban İbrahim'dir. Haydi kendisine selam ver.'' Selam verdim, selamımı aldı ve şöyle dedi. ''Merhaba Salih oğul, Salih peygamber.'' Ondan sonra Sidretül Münteha'ya götürüldüm. Baktım ki meyveleri Yemen'in hecer testileri gibi yeri, yaprakları da fil kulaklar gibiydi. ''İşte bu Sidretül Münteha'dır.'' dedi. Baktım ki içinde iki, dışında da iki nehir akmakta. Cibril'e sordum, nedir bu nehirler Şu cevabı verdi. İçinde akan nehirler cennet nehirleridir. Dışında gördüğün o iki nehir ise biri Nil, diğeri Fırat'tır. Sonra bana Beytül Mamur gösterildi. Daha sonra bana üç bardak sunuldu. Birinde şarap, diğerinde süt, üçüncüsünde de bal vardı. Ben süt bulunan bardağı aldım. Cibril şöyle dedi: İşte bu senin ve ümmetinin üzerinde bulunduğu fıtırattır. Sonra bana günde 50 vakit namaz farz kılındı. Dönerken Musa'ya uğradığımda o neyle emrolundun dedi? Her gün 50 vakit namaz kılmakla dedi. Senin ümmetin yani Musa Aleyhisselam diyor bu yükü kaldıramaz. Ben daha önce bunu tecrübe ettim. İsrailoğullarına en zor muameleleri uyguladım. Gene de başarılı olamadım. Dön de Rabbinden bunun hafifletmesini niyaz et dedi. Bunun üzerine Rabbime döndüm. Talebim karşısında 10 vakit düşürdü. Tekrar Musa'ya gittiğimde aynısını söyledi. Döndüm 10 vakit daha düşürdü. Musa'ya döndüğümde yine aynısını söyledi. Tekrar döndüm. Nihayet 5 vakit namazla emir emrolundum. Musa'ya geldiğimde dedi ki, senin ümmetinin buna da gücü yetmez. Ben daha önceleri denedim. İsrailoğullarını bayağı zahmete soktu. Rabbine dön de biraz daha indirmesini dile. Rabbimden tekrar dilekte bulunmaktan haya edinceye kadar niyaz ettim ve artık buna yani beş vakte razıyım dedim. Oradan yani Musa aleyhisselamdan ayrılırken bir münadi şöyle seslendi. <gülüyor> Kularımdan hafiflettim. Farzımı da yürürlüğe soktum. Bunu bu Buları ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyorlar. 1131 numaralı rivayet Süheyb radıyallahu anh'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namaz kıldıktan sonra konuşur gibi dudaklarını oynatır. Ne dediğini anlamazdık. Ve bize de anlatmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni yani ne yaptığımı fark ettiniz mi buyurdu. Birisi evet dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben nebilerden birini hatırladım. Kendisine kavminden bir ordu ihsan edilmişti. Bir adam kim bunlarla baş edebilir veya kim bunların karşısında durabilir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ne söylediği konusunda tereddüt ravilerden Süleyman'a aittir. Bunun üzerine Allah ona, Ümmetini şu üç şeyden birinde muhayyer kıl, onlara kendilerinden olmayan bir düşman musallat edeyim ya da onları açlığa maruz bırakayım ya da onlara ölümü göndereyim diye vahyetti. Peygamber bunu ümmetine bildirdiğinde sen ki Allah'ın peygamberisin, bizim adımıza da bu üçünden dilediğini seç karşılığını verdiler. Eskiden bir şey olduğu zaman insanlar namaza sığınırlardı. Bu cevapların ardından Nebi namaza durdu ve namazında onlardan olmayan bir düşmanın musallat edilmesi olmaz. Açlığa maruz kalmaları da olmaz ama ölüm olabilir dedi. Bunun üzerine Allah üç gün boyunca ölümü onlara musallat etti. Bu süre zarfında onlardan yetmiş bin kişi öldü. Dudaklarımı oynattığımı gördüğünüzde de Ey Rabbim olan Allah'ım Senin adına savaşır Senin verdiğin güçle düşmana saldırır Hareket ve kuvvet Ancak Allah iledir diyordu Bunu da Say-i Ahmet bin Ambel Müsned'in de Ziya-ül Makdisel Muhtar'a de İbn-i İbban Nesai Sünnelül Kübra'da rivayet etmiştir Nebilerin Meslekleri 1132 numaralı rivayet Ebu Rere radıyallahu anh'den Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki koyun çobanlığı yapmış olmasın. asabı sen de mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet Mek Mekke halkı için Kıratlar karşılığında çobanlık yaptım. Bunu da sayısınatla bu araya rivayet etmiştir. Ebu <gülüyor> İsrail oğullarının nebileri 1133 numaralı rivayet Ebu Rer'e radıyallahu anh de nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İsrail oğullarını peygamberler idare ederdi. Her bir nebi vefat ettiğinde arkasından başka bir nebi gelirdi. Ancak benden sonra bir nebi yoktur ama halifeler gelecek hem de çok olacaklardır. Dediler ki, o halde bize ne emredersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biatı tutun. Onlara haklarını verin. Çünkü Allah kendilerinden sorumlu kıldığı kimselerden dolayı onlara sual soracaktır. Bunu da bu ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Yani, İsrailoğullarında nebilik daha basit bir mesele. Yani nebilik soydan devam ediyor. Hep bir nebi var aralarında. Nebiler de çok fazla. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi benden sonra bir nebi olmayacak diyor. Yine Ashab Suresi'nde de o nebilerin sonuncusudur diyor Allah Azze ve Celle. Bunun dışında buradaki yani halifeler, zalim yöneticilere işaret Bu hani çok malum bir mesele. Bu konudaki rivayetler çok meşhur. Zalim yöneticiye itaat. Yani bu ehli sünnetin diğer 70'çil fırkadan ayrıldığı temel meselelerden biri yani tabiri caizse alameti farikası yöneticiye isyan etmemek. Hani bu konuda rivayetler çok malum, meşhur. Bu arada Müslüm bir de ama ümmetin en çok içine düştüğü şeylerden biri. Yine burada belirtildiği gibi e, Müslüm'deki hadiste İbn Amr'dan geliyor. Sizden biri işinizi üstlenirse ondan sonra çıkanın boynunu vurun ona da biatınızı bozmayın diyor. Eğer Allah ve ayret gününe iman eder halde terah bir şekilde ölmek istiyorsanız diyor. Yine e, Selene bin Yezid Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. İşte kendi haklarını bizden isteyen ama bizim haklarımızı vermeyen Yöneticiler üzerimize geldi ne yapalım diyor. Nebi aleyhissalatü vesselam 3 kere yüz çeviriyor, üç kere soruyor. En son birisi çekiyor onu, diyor ki dinleyin ve itaat edin diyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Onların yüklendikleri onlara, sizin yüklendiğiniz size diyor. Yani bu konuda bir iki tane değil, çok malum meşhur rivayetler var farklı sahabelerde. Bu arada Müslüm'de olanlar bile yani yeterli zaten sadece. Çok malum bir mesele. Dediğim gibi e, 72 fırkaya dikkat edildiği zaman mesela hadis ehli akide kitaplarında belli meseleler zikrederler. Bu o meselelerden biridir. yönetici ayaklanmama meselesi. Ve hani bu tarz meseleler e, yani bunu bir asıl edinmiştir. Muteziyle, Hariciler, Rafiziler hepsindeki ortak e, Sıkıntı bu konuda zalim ve fasık yöneticiye e, ayaklanmanın meşru oluşu iştihada göre böyle bir şeyleri vardır. Bu mühim bir meseledir. Niye? Çünkü herhangi bir bidat fırkası tek bir mesele görürüz biz mesela. Nedir meselesi? İşte e, yönetici ayaklanıyor. Bugün muhasırlardan bakalım, bugünkü fırkalardan. Olabilir. Diğer konulara bakıyoruz. İsim sıfatta da... <gülüyor> En azından zahiren, derine indiği zaman sıkıntılar hepsinde çıkar da, aynı şeye inanıyoruz. İşte adam mesela işte mezhep taklit etmiyor, bunlar bunlar ama yönetici ayaklanıyor. Aslında mesele sadece yönetici ayaklanması değil. Temelde adamın akidesinde problem var. Yani bizim ona tavrımız yönetici ayaklandığı içinde değil. Esas da asıl biz Kaidelerde ortak olup da hata Edebilir mi insan bu onu bir şey yapmaz Ama bunu bir kaide edinmiş niye Çünkü temel indenizde adamın iman İslam tanımında problem var Mesela Yine akide kitaplarında Hani okurken ilk okuyanlar muhtemelen şaşırıyordur Meslere mes etmek Bu Yani bugünkü hani Din anlayışıyla insanlara sorun Bunun akide ile ne alakası var En temel akide kitabındaki mesele, mesdere mesetmek. Niye bu zikrediliyor? Çünkü burada mesela hariciler, rafiziler bunu çok kerih görürler. Bu ameli şiar edinmiştir o yüzden sebef. Bunun gibi meseleler. Yani bu bidat fırkalarındaki tek bidatlar onların isimlendiği şeyler değildir. Mesela işte bugün malum dernekçiler meselesi var. Bunların tek sıkıntı derneğe gitmek değil. Yani bir iştiyat sonucu, derneğe gittiler, o meseledeki problem değil. Kucaladığınız zaman bunların zaten iman İslam tanımında problem görüyorsunuz. Sünnet tanımında problem var, İcma tanımında problem var. Yani temelde problem var, akide de problem var. Tek mesele dernek değil. Ya da bugün işte bu Suriye'deki fırkaların tek problemi yönetici ayaklanmak değil, bir iştiyat değil. Adamın temelde sünnete ittivasında, akidesinde bir problem var meselesinde. Onun dışında, yani bu mesele, bunun gibi meseleler, şiar meseleleridir el sünnetin. bunlarda dediğim gibi, yani biz isim verdiğimiz fırkalardaki tek problem bu değildir. Kaderye mesela, tek problemi kader karı değildir. İsim sıfatta problemi vardır. İman-İslam tarımında problemi vardır. Bunlar sökük gibidir, beraber gelir. Hariciler öyle. Tek problemi tekfir etmek değildir. Mürciye öyle. Hangi fırkayı ele alırsanız alın, hepsinde... Temelde yani En temel meselelerde problem vardır Bugün işte demokrasiyi savunanlar Bunların din anlayışında Zahir hüküm, batın hüküm Yani temel meselelerde problem bulursunuz Bu meselede Allah alem bir sonraki ciltte detaylı gelecek Yönetici ayaklanma Yani şiar bir meseledir Dikkat edilmesi gerekir Yani o akide kitaplarında Ahmet bin Ambel'in, Taberi'nin ilk dönem alimlerinin Zikrettiği meseleler e, dikkat edilmesi gereken önemli meselelerdir. Nebilerden birinin hat ilmi. 1134 numaralı numaralı rivayet Ebu Rera e radıyallahuhü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nebilerden biri hat çizerdi. Kimin ilmi ona uygun düşerse onun ilmini de öğrenmiş olur. Bunu Müslim'in şartına göre sayı sınatlı Ahmet bin Ambel Müsned'in de, Bezzar Müsned'in de, Duafa'da, Ebubekir'in Bekir'e Neccat Emalisi'nde rivayet etmiştir. Muaviye bin Hakem Esrilemi radıyallahu anh'ten şahidi de Müslim'de geçiyor bu rivayet. 1135 numaralı rivayet Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'madan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çizgi çizmek hakkında sorulunca şöyle buyurdu. O ilimden bir kalıntıdır. Bunu da Salihli Gayriye İsnad'la Taberani Mucemül Kebir'de hakim müstederek de rivayet etmiştir. Bundan sonra inşallah Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam e, siireti onun hakkında rivayetler gelecek. Yani buraya kadar Nebileri bilmek de önemlidir. Çünkü önceki derslerde de tekrar ettiğimiz üzere ne demiştik yani ne İn ne İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Başka bir din yoktur. Bütün nebi'ler de aynı davet, aynı yol üzere yürümüşlerdir. Hiçbir birbirinden farklı bir şey getirmemiştir. Nebi Aleyhissalatu vesselam da suresinde Allah azze ve celle diyor ki ona: Kulme kuntu bidam minar Ben rasullerin ilki değilim. Yani Nebi Aleyhissalatu vesselam önceki rasullerin geldi yol üzere getirmiştir son dini. Ee, yine aynı şekilde Allah azze ve celle nebilerin yoluyla alakalı da e, en umum ayetlerdir bunlar. Hani En'am suresinde eee nebilerden bahsettikten sonra 70. ayetlerde İbrahim aleyhisselam diğer nebileri sayar. 90. ayette der ki: "Ulai kellezine hidallah işte bunlar Allah'ın hidayet ettiklerinin hidayet ettikleridir. Fe <gülüyor> bihudevi Onların yoluna uydur. Ee, mesela Buhari'de de İbn-i Abbas radıyallahu anh'a Sad suresinde, Sad 24'teki ayette secde edilip edilmeyeceği sorulunca Bu ayeti okuyup cevap veriyor onlara Yani e, nebilerin yolu hepsi dediğimiz gibi Aynı yol üzere yürüyen, aynı daveti yapan nebilerdir ee, İnşallah zaten Muhammed aleyhissalatü vesselam hakkındaki rivayetler gelince kişinin neden Muhammed Aleyhissalatu vesselama tabi olmaktan başka bir yolu olmadığı onun bütün insanlara gönderildiği ama diğer nebilerin kendi kavimlerine gönderildiği meselesi de orada gelecek inşallah sonraki cidde. Burada bırakalım şimdilik. Subhanekallahü ve bihamdike ve eşhedü en